Evi didik didik aranmış, birkaç kitap ve mektuptan başka bir şey bulunamamıştı. Buna rağmen tutuklanmıştı. Bir polisin gözetiminde otobüsle Kastamonu'dan Ankara'ya götürülüyordu. Bir sonraki durak Deniz hapsiydi. Yetmiş yaşlarında ve çok ağır hastaydı. Otobüs çok eski, yollar da çok kötüydü. Bir süre sonra... Otobüsün sarsıntısından rahatsız oldu. Öndeki bir yolcu, hocam siz buraya gelin, ben arkaya geçeyim dedi. Yer değiştirdiler. Burası nispeten daha rahattı. Kardeşim dedi yanındaki yolcuya. Şoför efendiye söyler misin, otobüsü durdursun? Yolculara birkaç nasihatta bulunmak istiyorum. Bu istek şoföre ulaştırıldığında şoför ''Hay hay hocam ne demek? Müsait bir yerde dururum.'' dedi ve durdu. zaman hafifçe doğruldu ve yolculara döndü. ''Kardeşlerim, bu gece Kadir Gecesi. Diğer günlerde okunan Kur'an'ın her bir harfine on sevap, Ramazan'da okunursa bin sevap var.'' Kadir gecesinde ise otuz bin sevap var. Herkes can kulağıyla dinliyordu. Koltuktan destek aldı, biraz daha doğruldu ve devam etti. Şimdi size bir iş verseler ve deseler ki, bu işi yaparsanız size beş altın lira var, bunu kazanmak ister misiniz? Yolcular, evet hocam isteriz dediler. Bu geçici dünya hayatında beş altın lira kazanmak için bütün gücünüzü ve enerjinizi harcıyorsunuz. Sonsuz ebedi bir hayat için dağırcığınıza azık hazırlamak istemez misiniz? Yolcular yine isteriz karşılığını verdiler. Bediüzzaman öyleyse şimdi her biriniz üç ikhlas bir Fatiha ve bir Ayetül ül Kürsi okuyun. Böylece ebedi hayatınız için bir azık hazırlamış olursunuz. Şoför ve yolcular, hocam Allah razı olsun dediler ve duaları okumaya başladılar. Bir süre sonra iftar molası verildi, iftarlarını açtılar ve Bediüzzaman'ın imamlığında namazlarını kıldılar ve yollarına devam ettiler. Otobüste bile olsa zaman değerlendirilmiş, ders verilmiş ve bir mübarek bir gece ihya edilmiştir.